Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Greenpeace gönüllüsü Gizem Akan ile ilgili bu sefer bizi üzen ve adil olmayan bir haber var. Gizem Akan'ın da aralarında bulunduğu Rusya'da gözaltına alınan Greenpeace üyelerinden 13'ünün kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Böylece gözaltında bulunan 30 kişi arasında kefaletle serbest bırakılması reddedilenlerin sayısı 13'e çıkmış oldu. Diğer 17 kişi hakkındaki kararların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şu anda gözaltında bulunan 30 kişi de korsanlıkla yargılanıyor. Eğer bu suçlama cezaya dönüşürse Rusya ceza hukukuna göre 15 yıla kadar hapis getirilebiliyor. Murmansk'ta bulunan Lenin Bölge Mahkemesi soruşturma devam ederken bu 30 kişinin en erken 24 Kasım'a kadar gözaltında kalabileceğine karar verdi. Greenpeace avukatları ise göz altında yargılanma kararına itiraz etti. Gizem Akkan'ın annesi Tülay Akkan, bu hafta başında Türkiye kamuoyuna yazdığı mektupta herkese Gizem'in ve Rusya'da göz altında bulunan diğer 29 kişinin serbest bırakılması için destek olmaya çağırmıştı. Kuzey Buz Denizi'nde petrol sondajı yapmaya çalışan Gazprom adlı şirkete karşı barışçıl bir protestoda yer aldığı için kızının elleri kelepçeli demir parmaklıklar ardında yargılanması karşısında yaşadığı şoku Dile getiren Akan, dünyanın geleceği için hepimiz adına adımlar atan, yollara düşen, dirayetli duran bu insanlar ceza almamalılar. Bu bayram yanımda olmasa da ben kızımın yanındayım dedi. Rusya'da gözaltında bulunan 28 eylemci, bir serbest fotoğrafçı ve bir kameramanın serbest bırakılması için bugüne dek dünya çapında 1,5 milyondan fazla insan Rusya Büyükelçiliklerine mektup gönderdi. Gezegenimizin geleceğini kurtarmak için çabalayan bu insanlara... Siz de destek olmak için greenpeace.org/free-our-activist adresini ziyaret edebilirsiniz veya basitçe greenpeace.org.tr adresine gidebilirsiniz. Amanos ormanları tehdit altında. Yangın, ağaç kesimi, yol yapımı ve maden ocaklarının tahribatı sonucu Amanos dağlarındaki orman örtüsü günden güne seyrekleşiyor. Ekolojik dengenin bozulmasının yanı sıra orman örtüsü seyrekleşmesi sonucu yaşanan heyelanlar, bölgede yaşayan halkın yaşamını da tehdit ediyor. Hatay İl Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2013 yılı içerisinde Balıkesir'den sonra orman yangınlarından en çok zarar gören ikinci il Hatay. Verilere göre 9 ayda 57 orman yangınıyla mücadele verilirken yaklaşık 1387 hektarlık orman alanında bu yangınlardan zarar gördü. Yangınların yarattığı tahribatın yanı sıra bilinçsiz ağaç kesimi dışında orman örtüsünü yok eden bir diğer önemli etken de bölgede çoğalan maden ocakları. Her üç faktörün orman örtüsü üzerinde yol açtığı tahribatın ekolojik dengede yol açtığı olumsuzluklar henüz bütünüyle ortaya konulamazken, seyrekleşen orman örtüsü bölgede yaşayan yurttaşların üzerine heylanla tehlikeli bir tehdit oluşturuyor. En son 25 Temmuz'da aşırı yağış nedeniyle Amanos dağlarında bulunan Çökek huzur yaylasında meydana gelen heylan sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi ise yaralanmıştı. Çok sayıda ev ve araç ciddi anlamda hasar görmüştü. Yaylada yaşayan yurttaşlar heyelanın yaşanmasında ağaçların kesilmesi ve o bölgeden yol çalışmasının yapılması nedeniyle oluştuğu görüşünde. Ve Akkoyu nükleer santreninde inşaatın hukuksuz olarak başlandığı iddiası var. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin bulunduğu Büyük Eceli Beldesi'nde incelemelerde bulundu. Santralin kurulmak istendiği alanda güvenlik görevlileri tarafından alınmayan Türkiye Barolar Birliği üyeleri santrali alan dışından incelemek zorunda kaldı. Çet süreci devam ettiği halde, santral alanında inşaat çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi Ali Arabacı, Kamyonlar ve iş makinelerinin çalıştığını gördüklerini söyledi. Çet süreci devam ettiği için alanda yapılan tüm çalışmaların hiçbir izin ve işleme tabi tutulmadan yapıldığına dikkat çeken arabacı, çevre kanununa göre çet süreci tamamlanmadan hiçbir izin ve ruhsat alınamaz. Buna rağmen santralde yürütülen inşaat çalışmaları devam ediyor ve bu durum hukuksuzdur dedi. Sanıyorum kendileri bir suç duyurusu yapacaktır bu durumda. Boğazpınar Köyü'nde Su Hakkı Forumu gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu HES'lere karşı mücadele eden Boğazpınar Köyü'nde bu forumu gerçekleştirdi. Köy kahvesinde gerçekleşen forumda konuşan Komisyon Başkanı Ali Aravacı, Mersin'de olduğu gibi diğer illerin barolarıyla da işbirliği içerisine girip her zaman destek vereceğimizi açıklıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak köylülerin yanındayız dedi. Avukat Yakup okumuş oldu da, burada asıl amaç suyun mülkiyetinin kime ait olduğudur. HES projeleriyle su artık ne bize ait ne de doğaya ait oluluyor. Su HES projeleriyle büyük şirketlerin tekeline giriyor. Mülkiyet hakkı bu projelerle şirketlerin eline geçmiş oluyor. Sular özelleştiriliyor aslında diye konuştu. Yeşil, barış dolu ve adil bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği